792, numaralı konu, Hazreti Ali'nin kendisini Allah'a teslim edip yalnızca ona güvenmesi, tevekkül, evet, Yahya bin Müre şöyle anlatıyor, Hazreti Ali geceleri mescide gidip nafile namaz kılardı, biz de onu korumak için nöbet tutardık, bir keresinde namazını bitirdikten sonra yanımıza gelerek, burada niçin bekliyorsunuz, diye sordu, seni korumak için, dedik, peki, beni göktekilere karşı mı yoksa yerdekilere karşı mı koruyorsunuz, dediğinde de, seni yerdekilere karşı koruyoruz, diye karşılık verdik, bunun üzerine o şunları söyledi, şunu biliniz ki gökte hüküm verilmedikçe yeryüzünde hiçbir şey olmaz, hiç kimse de yoktur ki kaderi gelinceye kadar iki melek tarafından korunup muhafaza edilmiş olmasın, kaderi geldiğinde ise melekler o kişi ile kaderi arasından çekilip onları baş başa bırakırlar, benim üzerimde de Allah tarafından görevlendirilen çok kuvvetli bir koruyucu vardır, ecelim geldiğinde bu koruyucu aramızdan çekilecektir, şunu da biliniz ki, kişi başına gelmesi takdir olunan şeylerin gelip kendisini bulacağına ve takdir olunmayan şeylerin ise asla başına gelmeyeceğine inanmadıkça imanın tadına varamaz, Hazreti Ali hayatının son gecesinde hiçbir yerde rahat edemiyor ve yerinde duramıyordu, aile Efra'dı onun bu halinden kaygıya düşerek kendi aralarında fısıldaşmaya başladılar, sonra da bu hususta onunla konuştular, Hazreti Ali şunları söyledi, hiçbir kul yoktur ki beraberinde kendisini gelecek tehlikelere karşı koruyan iki melek bulunmasın, bu durum takdir olunan gelinceye kadar böyle devam edecektir. Kader geldiğinde melekler onunla kaderi arasından çekilirler. Hazreti Ali bunları söyledikten sonra mescide gitmek üzere evinden çıktı ve yolda vuruldu. Muratoğulları kabilesinden bir kişi mescitte namaz kılmakta olan Hazreti Ali'nin yanına gelerek "Ey Ali, dikkatli ol. Çünkü bizim kabileden bazı kimseler seni öldürmek istiyorlar." dedi. Hazreti Ali de ona şunları söyledi: "Her insanın yanında kader gelinceye kadar kendisini koruyacak olan iki melek bulunur, kader geldiğinde ise bu iki melek o insanla kaderi arasından çekilirler, ecele gelince, o, çok muhafazalı ve sağlam bir koruyucudur, Hazret Ali'ye, seni korumamızı ister misin, diye soruldu, o da, her kişinin koruyucusu kendi ecelidir, buyurdu.